Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ve El dersu es-sab'ashar, 17. ders. Müderris ile talebeleri arasında geçen bir diyalog. El müderris: Lima kharajte te el fasli ya e Ammar? sınıftan ne için çıktın? Ammar: tu li rabel ma'. E. Su içmek için çıktım. Buradaki li eşrabe, eşrabe başındaki li harfi ceri lam talil diye ifade edilen ve derste kayıt olarak göreceğimiz yeni bir husus yapmak etmek için manasına gelir ve başına geldiği muzarifi'nin sonunu nasf eder. Li eşrabe, eşrabu idi. Şirebe, <gülüyor> eşrabu idi. Liden dolayı eşrabe olur. Li eşrabel ma'e. Li harfi cerin orada işaretleyin. Eşrabe'nin sonundaki Feth hareketine işaret edin. Dikkatiniz oraya yoğunlaşmış olsun. Li harficinin yani lâm-ı talihinin kaidesini görürken zaten bunlara değineceğiz. Kharac tu li eşrabel mâ'e. Oradaki ma da şerbe, yeşrabı, eşrabı fiilinin mef'uldür. Ondan dolayı mensup geldi. Su içmek için çıktım. Tercümesi bu. Ve karacı kharac yâsirun <gülüyor> ve Yasir senin evvel için çıktı? Hu ve harce liyag silebec hu. O yüzünü yıkamak için çıktı. Rasle liyag silu idi. Lamu talil geldiği için muzarifin başına liyag sele oldu. Lamu talil yapmak için etmek için manasını bir sebep ifade eder. Yüzünü yıkamak için çıktı derken onu ifade ediyoruz zaten. Hümayun Ya ustazu ene uridu en eclise hünâ emameke. Ben ey hoca ben buraya senin önüne oturmak istiyorum. Cümlesinde ene mükteda uridu haber en eclise, huna emameke ise Uridu'nun mef'ulüdür. Neyi istiyorum? Oturmak istiyorum. Emameke, huna buraya önüne oturmak istiyorum. Cümlesinde yeni gördüğümüz bir usta geldi. En En ise nasb edatlarındandır. Dört tane nasb edatı vardır. En, len, key, izen her birisinin farklı farklı manası vardır. Muzari fiilin başına geldiği zaman muzari fiili nasp eder. Yani sondaki ötreyi fetha'ya çevirir. Manayı da yok. Manayı da liyah rüceri talil için gelir, sebep için gelir. Buradaki en ise muzari fiilin manasını mastara çevirir. Oturmak istiyorum derken zaten bunu ifade etti. Değil mi? Manayı maslara çevirir. Maslara. Oturmak istiyorum. En eclise sonunda nasip eder. Çünkü bu dört tane nasip adatından birisidir. En len key izen. Bunu da de dersin içerisinde kaydı olarak göreceğimiz için teferruatına girmeden geçiyorum. Mak adi humayun sözünde devam ediyor. Mak adi baidun anke oturma yerim senden uzaktır. Ve min la era ma tek tu bu ve buradan ben tahtaya yazdığın şeyleri görmüyorum. Ve min huna buradan la era görmüyorum. Neyi ma tektubu. bu buradaki ma hangi ma çeşitlerinden mai Mevsule, Mevsule. La erâbeti. La olumsuzluk. Örnek zaten. Ma tektubu ise yazdığın şeyler. Ma'ya mevsul edir. burayı Tahtaya yazdığın şeyleri buradan görmüyorum. ya göremiyorum. Dâris yumkünüke en teclise hünel ane. Şimdi buraya oturman senin için mümkündür. Sana mümkündür. Yapabilirsin. Burada da Yümkünü fiili kullanıldı. Yümkünü mümkündür. Ke sana. Sana mümkündür. Senin için uygundur. Yapman yapmaya müsaittir. Manasına gelir. Burada buraya daha doğrusu şimdi oturman en teclise. Celese, yeclisu teclisuydu. Enden dolayı nasbedatından dolayı teclise oldu. Oturman manayı da maslara çevirdik. Burada oturman sana mümkündür senin için. Ha da mak Hamzete sebebinde şimdi söylüyor. Ha da Hamzete. Bu Hamza'nın oturadır oturma yeridir. ve ve gaybun munzu usbuin ve o bir haftadan beri gayiptir gelmedi. Munzu usbuin ise harf icerlerden birisidir. Munzu izafet terkibiyle kullanılır. Ve terkipten dolayı kendisinden sonra gelen kelimenin sonunu cer eder. Den beri manasına gelir. Den beri. Usbu'in bir haftadan beri. Belli bir zamandan itibaren diye kastedilir. Şundan beri, bundan beri. Monz'dan sonra <gülüyor> en kelime geliyorsa veya ne geliyorsa ondan beri manasında kullanılır. Bir de bunun benzeri mız vardır. Mız yani pertekse. Arada nunun olmadığı muz. Munzu ve muz ikisi de aynı manada ve aynı kullanımda gelir. İkisi de ayrıca ayrı ayrı harf-i cerlerdir. Harf-i cer ne yapardı? Başına geldi kelimenin sonu. Cer ederdi. Bu muz ve munzu da ikisi de aynı manada ve aynı kullanımdadır. <gülüyor> Den beri manasına gelirler. Bir, beri Bir haftanın beri o gelmedi. gayipti, Gelmiyor. İsme'u ya ebna'i Ey oğullarım dinleyin. İsme'u emir fiil tebde'u utletus sayfi bade şehrin ve de yebde'u başlamak demek. Başlıyor. Ney? Utletus sayfi. Utle tatil demek. Sayf ise yaz demek. Yaz mevsimi. Yaz tatili başlıyor bade şehrin bir ay sonra. Evolarım dinleyin. Bir ay sonra yaz tatili başlıyor. Eynet ez hebu ne fi hadhil utleti. Bu tatilde nereye gidiyorsunuz? Badutullah bi. Öğrencilerin bazısı Nuridu en ez hebe ila biladina. Biz beldelerimize, memleketlerimize gitmeyi istiyoruz. Gitmek istiyoruz. En ez hebe. En gene geldi. Naris, eyne turidu en tadhhaba Hashimu? Ey Hashim, sen nereye gitmek istiyorsun? Uridu en adhaba ila Misra. Ben Mısır'a gitmek istiyorum. Aslında yukarıdan beri de geldiği üzere bunun manası en hebe, en tezhebe. Nereye gitmeni istiyorsun, nereye gitmemi istiyorum gibi veya şuraya gitmemi istiyorum gibi tercüme edilir. Ancak bu de bizim dilimize uygun değil. İstiyorum da veya istiyorsun da var olduğu için biz onu mekmak diye tercüme ediyoruz. Yoksa aslen uridu istiyorum, en hebe gitmemi istiyorum. Nereye? Mısra. Mısra ila Mısra, Mısra gitmemi istiyorum. Ancak bu bizim dilimizde kullanılan bir örf değil. Gitmek istiyorum da zaten gitmenin eee faili de var ben. Ondan dolayı onu ekmekle ile tercüme ediyorum. <gülüyor> Limet turidu hebe ila Misra. Mısır'a niçin gitmeni istiyorsun? Aslen hebe çünkü. Ancak biz gene bu eee tezhebeden tezhebeyi Mekmak'la tercüme edip Turidu'daki seni kullanıyoruz. Mısır'a niçin gitmek istiyorsun? Biraz anlaşıldı değil mi? Yazılırken ifade edecek tarzda yazılır. Yani o neyi ifade ediyorsa, hangi kalıpta kullanıyorsa o kalıp ifade edilir ama tercüme edilirken Mekmak'la tercüme edilir. Mekmak ifade edilir. Mısır'a niçin gitmek istiyorsun? Haşim Uridu en ezhebe ila Mısır'a li ezura ehiyellezi yedrusu fi camiatil ezheri. Uzunca bir cümle oldu. her Üniversitesi'nde okuyan kardeşimi, erkek kardeşimi ziyaret etmek için Mısır'a gitmek istiyorum. Uridu istiyorum en ezhebe gitmek nereye ila mısra mısra niçin li ezura zare yezuru ezuru li talil laamı li ezura ziyaret etmek için kimi ehiyye lezii yedrusu okuyan kardeşimi nerede fi camiatin ezheri ezher üniversitesini okuyan erkek kardeşimi ziyaret etmek için masır'a gitmek istiyorum diye bir mana çıktı ve ayna turidu an tadhhaba anta Yusufu. Ey Yusuf, sen nereye gitmek istiyorsun? Uridu an azhaba ila Londene. Londra'ya gitmek istiyorum. Ela turidu an tadhhaba ila baladika? Sen beldene gitmek istemiyor musun? Olumsuz soru. Olumsuz soruya olumsuz cevap vermek için "Na'am" kullanılırdı. Na'am La uridu en ezhebe ila beledi hadihi senete Evet Bu sene memleketime beldeme gitmek istemiyorum Uridu en ezhebe ila lendene li edrusel lugatel inkiliziyete hunake Orada İngilizce dilini okumak için Londra'ya gitmek istiyorum Li <gülüyor> edrusel okumak için yani dil e, öğrenmek için maksatla. Ela <gülüyor> yumkinuke en tedru en tedrusel lugatel inkinizi yete fi beledike. Beldende, memleketinde İngilizce dilini öğrenmen senin için mümkün değil mi? Ela <gülüyor> yumkinuke. Mümkün değil mi senin için? Naam yani mümkün değil manasına na'am. La yumkinuni zalike li enne ehle beledi yedrusunen lügatel feransiyyete ve la yedrusunen lügatel inkleziyete Evet o benim için mümkün değil. li enne ehle beledi çünkü benim beldemin ahalisi ehil, yerlisi ahalisi veya halka demek. Benim beldemin ahalisi halkı Fransızca dilini okumuyorlar ve İngilizce, he yani Fransızca dilini okuyorlar özür dilerim yadrusuna. Fransızca dilini okuyorlar, ders olarak görüyorlar ve İngilizce dilini okumuyorlar. Ders fi'yi kulliyetin turidu entedrusu fil amil Mervanu. Ey Mervan, burada iki tane yeni kelime var amun, amun kelimesi sene, yıl demek. Mukbil ise gelecek, karşılayan gelmek üzere olan manasına. Ey Mervan, gelecek senede hangi fakültede okumak istiyorsun? Turidu en Tedrus'e okumak istiyorsun. Uridu en Edrus'e fi külliyeti şeriatı, şeriat fakültesinde okumak istiyorum. Şeriat fakültesi. Kur'an ilimleri yani. Fiyiyyü külliyetin turiden tedruse ente ya Musa Ey Musa sen hangi fakültede okumak istiyorsun? Musa La yumkinuni en edruse bil camiatı fil amil mukbili Gelecek senede üniversitede okumak benim için mümkün değil. Zalike li enneni o ise li enneni meridun benim hasta oluşundan dolayıdır. O ise benim hasta oluşundan dolayıdır. Yani burada okumamın bana mümkün olmaması ve oridu en az hebe ilal vilayati lil Ben tedavi için ilaç tedavi demek. Ben tedavi için Birleşik Devletlere gitmek istiyorum. Hasta gelecek sene Birleşik Devletlere gidip tedavi olmak istediğinden bu e, fakültede okumaya devam edemeyecek. Onu kastediyor. Müderris şefakallahu emir fiil manasına giren mazi bir fiil. Allah sana şifa versin. Ya ustadu Amr konuşuyor. Sondaki valdan anladık. Amr konuşuyor. Ya ustadu yekadul cerasu yerinlu zil çalmak üzere zil çala yazdı. Eli kulağında Ercu entesmaha lena bil hurucil ane kable en yehrucettullabul aharun Uzunca bir cümle kurdu. Tek tek söyleyeyim. Ondan sonra birleştireyim. Ercu istiyorum. Rica ediyorum. Raca-i ercu. Rica etmek. Bizim dilimize buradan girme. Neyi? Entesmaha. Bana müsamaha göstermeni, İzin vermeni istiyorum. Lena bize. Bize izin vermeni, müsamaha göstermeni rica ediyorum. Ne için? Bil khurucil ani. Şimdi çıkmak için. Khuruc çıkış çıkmak Ne ne zaman? Qable en yakhrucu't tullabul aharun. Aharun çoğulu aharundur. Diğer öğrencilerin çıkmasından önce şimdi bize çıkmak için izin vermeni rica ediyorum. Zil çalmak üzere derse cevaben bak nasıl bakye beya bakya seası de üç dakika kaldı bakiye deriz ya bakiye o, o şekilde girmiş bakya kaldı üç dakika kaldı yumkinumumun korucu <gülüyor> anne sizin için çıkmak şimdi mümkündür bir bihuduin Sessizce çıkın Uhrucu Haraca yahrucu uhrucu Uhruca uhrucu Evet Nedir bu Emri hazır Cemsiga bir bihuduin Huduğun ise sessizlik demek Bi sessizce Sessizlikle beraber Sessizce çıkın oldukça fazla yeni kelime var, yeni kural var değil mi bir tane dersin. Temarinu Dersimiz kısa oldu ama, kaydeler var. O yüzden fazla uzatmayayım ya. Yani. Ecivan eles atiyeti. Elen soruları cevapla. Limada Harace Ammarun ve Yasrun mel fasli. Ammar ve Yasir sınıftan ne için çıktı? Eyni yuridu Hashim'un en yezhebe fi utletis sayfi Haşim yaz tatilinde nereye gitmek istiyor? Limaza yuridu Yusufu en yezhebe ila lendene Yusuf Londra'ya niçin gitmek istiyor? Fiyyi külliyetin <gülüyor> yuridu Mervan'ı en yedruse Mervan hangi fakültede okumak istiyor? Diyelim şuralarda bir okuyayım, Oralarda ön hazırlık yapın sizler. Gelecek ders onları devam ettirelim inşallah. İkra maqalehu humayunülün müdresi. Humayun'un müdrese söylediği şeyleri maqalehu. Söylediği şeyleri oku. Hepsi. Parçada humayun öğretmenine ne demişse. Onu tekrar oku. Tüm memnail fragati fi mailli ala davizalıke. Sonra onun ışığında, yani ona bakarak, onun söylediği şeye dikkat ederek, gelen şeylerde boşlukları doldur. Nedir bunlar? Yüri duhumayunu en, en yeçilis su, yeçilis se, yeçilis Ejlise. en yeclise emamel müderrisi emamel müderrisi lienne mak'a lienne mak'a dehu lienne keenne la ileyte lalle la enne Leanne inne lienne mak'a dehu baidun an Sebbura. an Leise. an dursun Anke diyordu. Anhu. Değil de mi? Yazı tahtasıyla mı? Deriz. Deriz'e mi yazacağız? Hmm. Evet. Vela yera era yera ma yektubul Sen buna inazımlık yaptığın için hepsini konuşuyorsun. Diğerleri dinliyoruz sadece. O zaman şöyle yapalım. Hümayyunun <gülüyor> <gülüyor> mayunun müderrisin söylediği şeyleri okuyacaksınız. Sonra bu boşlukları oraya uygun halde tamamlayacaksınız. Diyelim geçelim. 3 يسأل المدرس كل من الطلاب هذا